Maide Suresi Medine'de nazil olmuş olup 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında davarların eti size helal edilmiştir. Şu kadar var ki ihram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder. Ey iman edenler ne Allah'ın şairine şe ne şehri harama ne kabeeye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara ne de Rabbinin lutfunu ihsan edeceği kazancı ve onun rızasına arzulayarak Beyt-i Harama yönelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca isterseniz avlanın. Sizin Mescid-i haramı ziyaretinizi engellediler diye, bir takım kimselere karşı beslediğiniz kin ve öfke, sakın sizin onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz, iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda, birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda, birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz müstesna, boğulmuş, bir şey vurularak öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış yahut canavar tarafından parçalanmış olup da ölen hayvanların etleri Putlara ait sunaklarda kesilen hayvanların etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler, bütün bunlar itaat dışına çıkıştır. Artık bugün kafirler dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayın, benden çekinin. İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim günaha meyletmek sizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Kendilerine nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki: "Bütün temiz ve iyi rızıklar size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğrenip eğittiğiniz avcı hayvanların sizin için tutup getirdiklerini yiyiniz ve üzerlerine Allah'ın adını anınız. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah hesabı çabuk görür. Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Ehli kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla müminlerden hür ve iffetli kadınlarla sizden önceki ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlar da mehirlerini verip nikahladığınızda size helaldir kim imanı inkar ederse bütün yaptığı işler boşa gider ve o ahirette de ziyana uğrayanlardan olur